929. Konu, Hazreti Peygamberin, Dıhiye ve Usame ile elbise hakkındaki kıssası, Hazreti Peygamber beni her akle gönderdi, dönüp geldiğimde Hazreti Peygamber bana Mısır'da yapılan ince bir elbise hediye ederek, onun yarısını kendine iç gömlek yap ve yarısını da hanımına ver, o da onunla örtünsün, dedi, ben çıktıktan sonra Hazreti Peygamber beni tekrar çağırarak, hanımına söyle, onun altına bir şey daha giysin, çünkü çok ince olduğu gibi saçı tam örtmez dedi.